İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel hoş geldin. Günaydın hoş bulduk. Günaydın kardeş. İzel Bey. Hoş bulduk can. Bu haftaki karikatürlerimiz nelerden oluşuyor? Hemen geçelim. Vallahi yorgun yorgun geldim. Siz yorgun değil misiniz? Yo. Kara Cumartesi. Karacuma, Aa, Karacuma evet. Yordu değil Ama mi? Geçti. Cumartesi. Aldık, Yok geçmedi. Pazartesi devam ediyor. Siber Pazartesi. Hay yorgunluğumuz geçti. Ha, Tabii yorgunluğumuz ki alışmıştık. Işte. <gülüyor> devam devam ediyoruz. <gülüyor> Zaten o kadar yorgunluk giderici şeyler satın aldık ya hem radyo hem evlerimizi. Benimki çok giderici ekonomik mi? geçti. Öyle mi? Gayet ekonomik. Hiçbir şey almadım. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'daydım. Bol imza verdim. Bedava. Karacuğum olduğu için. Aha. İndir ee, i̇ndirim yapmadın yani. ...nasıl yapayım zaten bedava ücretsiz <gülüyor> <gülüyor> elimden geleni yaptım yani bir alana bir yani. tane daha verdim <gülüyor> arka tarafına sayfanın arkasını bir daha imzaladım falan Aa, öyle iyi, iyi, çok güzel ondan yoruldum Ankara'da dinleniyoruz yalnız onu söyleyeyim öyle mi evet evet çok güzel dinleniyoruz... Ee, ...gelecek hafta herhalde bir sürprizim olacak. Ama şimdiden açıklamayayım... ...hoş bir sürprizim olacak gibi. Aa harika, harika. Ee, hoş bir Amerika'dan ilk karikatürü seçtim... ...bu alışveriş çılgınlığıyla ilgili... ...belki biraz eski ama... E, ...halen güncel olan bir karikatür. E, The Arizona Star'dan... E, ...David Fitzsimons çizmiş... Çadırların önünde, uykutunlarının başında bekleyen bir birkaç kişi görüyoruz. üç kişi görüyoruz. E, tepelerine de bir polis memuru dikilmiş. Tam yani güncel bir olay bu, değil mi? Yani evet. çadırların başında şey yapacaklar, etkinlik yapacaklar, eylem yapacaklar falan. Ama baştaki o orta e, orta yaş or, orta yaşlı kadın e, polis memuruna şöyle bakar bakıyor ve gülümseyerek e, rahatlatıyor onu. Ne yani kapitalizm karşıtı protesto gö gösterisi mi? <gülüyor> <gülüyor> Deli misiniz siz? <gülüyor> <gülüyor> Dükkanların açılmasını bekliyoruz. Evet, yani, ay, ay, hepimiz aynı geminin içindeyiz, teknedeyiz. Kesinlikle, despeyli. kesinlikle. Amerikalılar, yani daha doğrusu e, Anglo-Saksonlar bir gün önce şeyi kutlamışlardı, Perşembe günü, e, Şükran, Şükran günlerini, evet. Thanksgiving'i. Aileler buluştular işte. Genelde evlerde hindiler pişti. E, bu karikatür de şey, Jim Morin'in ikinci karikatürüm. E, o da tipik bir orta halli Amerikan ailesini e, Hicvetmiş Mutfağını görüyoruz e, ailenin e, Mutfakta evin kadını iki tane hindiyi Fırından yeni çıkartmış Tepsilerine koymuş e, içerideki misafirlere servis etmeye Hazırlanıyor Bu esnada da e, evin erkeği e, Mutfağın <gülüyor> kapısına gelmiş Hayretle iki tepsinin içinde bekleyen Hindilere bakıyor ve karısına Soruyor Ya ne iş bu iki hindi Kadın sakin bir şekilde cevaplıyor ...biri Trump destekçilerinin masasına... ...diğeri de Trump'tan nefret edenlere... <gülüyor> ...şimdi bu... ...Amerikan toplumunun gerçekten... E, ...bugünkü durumunu... E, ...yansıtıyor ama sanki... Bölünmüşlük... Bölünmüşlüğü, yani Allah'tan bizde hiç yok öyle şeyler. Hiçbir yerde yok... Hiçbir yerde Tam yok. aksine işte bir sonraki e, karikatür... ...aslında karikatür değil bu... E, ...İngiltere'den geliyor... E, ...Rob Murray e, çizmiş... ...vetenem bir karikatürcü bu... Bu da e, daire şeklinde bir e, şema, grafik e, görüntü. Aslında bu e, bir anket, anket sonucunu da grafik olarak yansıtmış. Anketin konusu, sizce toplum bölüşmüş mü, bölünmüş mü? Yani biraz önceki e, evet. soruna cevap, daha doğrusu söylediğine cevap bu. Sizce toplum bölünmüş mü? E, i̇ki şık var cevapta. Evet <gülüyor> ve hayır. Evetler sarı. ...hayır kırmızı, tam bir Gağasaray bayrağı... Evet. ...sonuçta öyle, Gağasaray bayrağı gibi olmuş... ...yarı yarıya ortadan bir çap geçmiş... ...yüzde ellisi evet, yüzde ellisi hayır demiş... ...şahane bir karikatür gerçekten... ...yani <gülüyor> tamamen özetliyor... Evet. ...şimdi bölünmüşlük derken Fransa'ya geçelim isterseniz... Hı hı. ...orada da e, bir takım eylemler oldu... ...hafta sonu... ...yani ne, neredeyse... ...yüz küsur gözaltı var... ...gözaltı var... ...çevrecilere karşı otomobilciler... Diyorum. Evet <gülüyor> evet. Fakat bu defa otomobilcilerin sesi daha güçlü çıkıyor sanki. E, onlar biraz da şiddet kullanıyorlar çünkü. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu tabi bunun nedeni Macron'un Macron da sallantıda istifası isteniyor sürekli falan hidrokarbon vergisiymiş yıl başında başlayacak olan alınacak olan. Hafta sonu ben e, okuduğum kadarıyla yüz binin üzerinde Fransız sarı yeleklerini alıp sokaklara dökülmüşler. Evet, Ahmet İnsel biraz onun analizi de yaptı geçen hmm. hafta. Çok aslında... E alışa geldiğimiz türden farklı bir yani Donald Trump'ı seçen sağ kesim kitlelerinkine benziyor. Zaten diye. karikatürde de biraz sonra evet, onu göreceğiz. Evet, evet. Anlatacağız daha doğrusu. Evet. Bu sarı yeleği neden giyildiğini de anlattı mı? Hayır. Bu sarı yelek çok enteresan. Amerika'da gaz şey Amerika diyorum ya. Fransa'da ee, arabaların bagajında olması gereken bir akses var. Ha öyle mi? Ha, Herhangi bir arıza şimdi. durumunda e, şoför sarı yeleği giyip e, tabi onarım yapıyor. Dolayısıyla yani çok sembolik tipik e, evet. bir akses var. E, ben Antoine Sherodan çok karikatür çizildi bu konuda Fransa'da geçen hafta. Antoine Sherod diye bir karikatürcünün Macron'u istifaya çağıran, çağıran öyle sarı yelekli protestjus. Bu protestocusunu aldım. Ee, aslında protestocunun pek böyle sevimli bir tip olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ee, kirli sakalı var, Nobram duruyor böyle no, e, oldukça itici bir karakter. E, elindeki pankarta da e, Macron istifa diye yazıyor. E, ama öte yandan bu bu karikatür bir teşekkür ilanı. ...Protestocunun... Eh, ...Dilim dönmüyor bu, bu sabah ne olduysa. Alışverişten. Evet. evet. Çok konuştum hafta <gülüyor> Protestocunun ağzından... ...şöyle sözler dökülüyor... ...demek istiyordum. Baştan alayım mı? Yok almayayım. Yok. <gülüyor> Mersi diye yazmış. Altında da tüm asabilere... ...böyle tercüme ettim ben. Asabilere. Asabilere, ırkçılara... ...homofobiklere ekstremist yani aşırılıkçılara sarı yelek hareketini çekici bir imaja dönüştürdükleri için gönülden teşekkür ediyorum. Evet, evet yani bu harikaymış bu da hakikaten. Tam da işte Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz konu evet. bu. Yani sağ popülist sağ yükselen hareketin alabileceği şekiller hakkında Her şey ekonomi ama. Elbette her şey para. Para. Evet. Bizim e, ülkemize dönelim mi? Evet. Lütfen. Geçen hafta şimdi en çok e, tartışılan konuların başında tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş e, hakkındaki kararı olmuştu. E, çok konuşuldu konu. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz diyen bile çıktı. E, bu arada Cuma günü Dışişleri Bakanımız e, Mevlüt Çavuşoğlu... Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile. Ki eski galiba İtalya'nın Dışişleri Bakanıydı. Sol, e, evet, sosyalistin. Evet, öyle evet. hatırlıyorum. Evet. Bir araya geldiler. Ee, güzel bir kadın olduğu için hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, tabii Mogherini'nin... E, haddini aşması ile neticelenen görüşmeyi Evrensel Gazetesi'nden Sefer Serbi çok güzel bir şekilde karikatürleştirdi. E, Mogherini Çavuşoğlu'na diyor ki, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını umuyoruz. Dışişleri Bakanımızın cevabı da en az o karikatürdeki bakışları kadar sert. Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı sen bunları söyleyebilir miydin? Evet. Ya, ya, evet. Ya. <gülüyor> Söyleyemezdi tabii. Ya. Evet. E, çevre ve iklim köşemize geçmek istiyorum kısaca bitirmeden önce. E, ön, geçenlerde çok usta bir karikatürcümüzün... ki adı da Gürbüz Doğan Ekşioğlu... E, ...sosyal e, mecrada paylaştığı bir e, şeyi vardı, karikatürü vardı ama eskiz e, şeklinde. Fakat e, hakikaten e, Gürbüz Doğan'ın e, fırçası o kadar yetkin ki eskizi bile e, bitmiş kadar, bitmişi kadar güzel. Zaten e, Gürbüz de bu e, şeyi, Gürbüz Hoca e, bu karikatürü paylaşmakta bir sakınca görmemiş. Onun için ben de almakta sakınca görmedim. E, çizimde yakın planda bir musluk görüyoruz. Altında da bir lavabo var. Musluktan ise damlaya damlaya ne damlıyor? <gülüyor> su şişeler. değil, su değil, pet şişeler damlıyor. <gülüyor> evet. Evet. E, ve lavaboda da bir pet şişe birinkitlisi oluşuyor. E, Gürbüz Doğan Ekşioğlu bu karikatürü içme suyunun pet şişelerde parayla satılmasını eleştirmek için çizmiş zamanında. E, benim sorum şu, bunca pet şişe nereye gidiyor? Çok basit, öbür karikatüre geçelim. Evet, öbür karikatüre giriyor. <gülüyor> Geçen hafta gerçi Endonezya'daki bu Wakatobi Milli Parkı'nda biliyorsunuz... ...dokuz buçuk metrelik bir ölü balinanın karnını yağmışlar. İspermeçet balinası. Evet, evet. İspermeçet balinası. Sulawesi evet. var. Ne de. çıktı ben not ettim burada. Yüz on beş plastik bardak, dört pek şişe, yirmi beş poşet... ...ve iki tane de parmak arası terlik çıktı. Evet. Evet. Karnından... Bin parça olarak nitelendiriliyor en son. Altı kilogramı bulduğu söyleniyor evet. ki bunun hemen sonrasında bu haberin hemen sonrasında 145 klavuz kılavuz balinasında sahile vurduğu haber geldi Yeni Zelanda'dan. Dünyanın en sosyal hayvanları balinalar ve evet. toplu olarak intihar ediyorlar ve durduramıyorlar. Neden acaba? Neden acaba? Bir önceki karikatürden ötürü olabilir mi? Ee, bir önceki bir sonraki evet Burası Sayın'ın karikatürü gerçekten nefis bir çizim. Ee, karaya vuran bu ölü balinalardan bir tanesini e, çizmiş Yani balina'yı görüyorsunuz gözleri kaymış Ruhunu teslim etmiş Ama arada metamorfoza da uğramış Değişime uğramış Evet uçuyor ee, Uçuyor Kuyruk kısmına doğru ise hafif bir şeffaflaşma başlamış Ve bir pet şişenin de ağzına dönüşmüş Evet. Bence çok şey anlatıyor bu evet, karikatür. Kendisi şişeye ee, de, pet şişeye evet. dönmüş yani. Evet yani Gürbüz Doğan'ın e, pet şişesine dönüşüyor yavaş yavaş. Bu haftalık evet. bu kadar. E, haftaya dediğim gibi umarım yine bu iklim konusunda hoş bir sürprizle geleceğim. E, e, e, ama söyle Bekliyoruz toplum bölünmüş mü sence? Hayır evet. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> habert, habert, habert, habert. <gülüyor> Peki çok, teşekkürle. çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum ben teşekkür ediyorum. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.